Üçüncü mesele. Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki, o 50-60 kızlardan ve talebelerden, Kırk kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi yetmiş seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. iyi müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hadisatı sinema ile hâlihazırda hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehli dalalet ve sefaetin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretler ve teellümler ile ağlayacaklardı. Ben, o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken, sefahet ve dalaleti terviceden bir şahsı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim: Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefâate atılıyorsun, kat'iyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve madumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki cüzi lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi, itikatsızlığın cihetiyle yine madum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başları, Ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından mütemadiyen akıl ala kadarlığıyla senin imansız başına hadsiz eliyim endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüzi lezzetini zîrüzeber eder. Eğer dalâleti ve sefâati bırakıp iman-ı tahkiki ve istikamet dairesine girsen iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi ayisiyetiyle değil elem belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık belki iman gözüyle görünür ki Saadeti ebediye saraylarında hatsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahmanı Rahimizül Celaal ile İkramın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış. Oraya sevkiyat var diye iman sineması ile müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet. Yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayde ve neticelerinden yalnız bir tek fayde ve lezzetini, bu mezkür bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz şöyle ki. Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölmek üzereyken ve Yusane elim ebedi firakını düşünürken birden Hazreti Hz. Ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi, tiryak gibi bir macun içirdi, o sevimli ve güzel evladın gözünü açtı. Ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun milyonlar sence mahbub insanlar, o mazi mezaristanında, senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken, Birden hakikatı iman, Hakîm-i Lokman gibi o büyük idam hâne tevehüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi, onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz, lisan-ı ile dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları, iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, iman hakikatı öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, bir cenneti hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şeceri tuğbâsı olur." dedim. O muhannid döndü dedi. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için, sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü, hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır, ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır, rahatla yaşar, yatar. Hâlıkına şükreder. Hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan, bir şey hissetmez. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat ilahiye, gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir fakat ey insan senin mazi ve müstakbelin akıl ciyetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla setri gayiptan hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun geçmişten çıkan teessüfler, eliyim firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüzi lezzetini hiçe indirir lezzet ciyetinde yüz derece hayvandan aşağı düşürür madem hakikat budur ya aklını çıkar at hayvan ol kurtul veya aklını imanla başına al Kur'an'ı dinle. Yüz derece hayvandan ziyade bu fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu ilzam ettim. Yine o mütemerrit şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız. Cevaben dedim. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse Diğerlerine inanabilirler, peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilir. Bunu da bilmezse, kemalata medar bazı seciyeleri bulunabilir. Fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi Aleyhissellaatu ve selam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyete giriyorlar ve hiçbir Müslüman hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani olmaz belki dinsiz olur seciyeleri bozulur vatana millete muzır bir halete girer ispat ettim o muannit ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yeri kalmadı kayboldu cehenneme gitti işte ey bu Medrese-i Yusifiye'de benim ders arkadaşlarım! Madem hakikat budur ve bu hakikatı Risale-i Nur o derece kati ve güneş gibi ispat etmiş ki, 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip, Boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip, bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi, amal-i ile hapishane müdür ve alakadarları, cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, Belki medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur, birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız.